diyin. Şöyle bir bağlama yapalım e, inşallah. Hakiki ve hükmi pislik diye necasetleri ikiye ayırmıştık. Necasete, necasete hakiki pislik dendiğini, hadise hükmî pislik dendiğini vurgulamıştık. Necasetin zıttı taharet Onu da vurgulayalım. Pis olan şeye necis ve neces denilir. Dolayısıyla necisin zıttı da nedir? Tahirdir. Necasetinki taharettir. Necisin zıttı da tahirdir. Şimdi bu necis ve necasetleri de farklı açılardan kısımlara ayrılabileceğini vurgulamıştık. Mesela katı olup olmayan açısından katı necasetler, sıvı necasetler. Görülen necasetler, görülmeyen necasetler. Dolayısıyla ağır necasetler ve hafif necasetler olarak kısımlara ayrılır. Bu kısımlarının her birinin fıkıhta bir değeri vardır. Hükümle bağı vardır. Dolayısıyla hükümler onlara göre gelirler. Yine de burada yine ne demiştik? Necis denilince şerif-i şerifin necis saydığı, pis kabul ettiği, İbadete mani olarak zikrettiği şeyler anlaşılmalıdır. Örfümüzde kirlilik olarak adlandırılan birçok şey bu manada necis kabul edilmez. Toz, toprak, kömür, yağ gibi şeyler demiştik. Yine hadesin ikiye ayrıldığını söylemiştik. Büyük hades ve küçük hades olarak küçük hades abdestsizlik haline, büyük hades gusülsüzlük haline, diğer ifadeyle cünüplük, hayız ve nifas hallerine dendiğini zikretmiştik. Şimdi, necaset ve necasetten temizlenme yollarını vurguluyoruz. Yani necaset genel adı, yani şöyle diyelim. Misal olarak söylüyorum. Şuna necis denmez veya buna, yani yok, necaset denmez. Buna necis, kirli denebilir. Anlaşıldı Necaset e, bu kirlilik halinin genel hadıdır. Evet, evet. Mesela yani taharet deyince biz temizliğin gelenini anlıyoruz. Ama yani şu anda şu gözlük kabı tahirdir diyorum. Temizdir diyorum yani bir şey için e, direkt olarak. Birisi mastar, birisi ismi fail. İkisi birbirinden farklı şeyler ama aynı şeyin e, kelimenin yapısını vurguluyorlar. Yani mesela Cenab-ı Allah ayet-i kerimede e, müşrikler necasettir demiyor. Necistir diyor. Neces ifadesini kullanarak necistir diyor. Bunun gibi. Hades'ten ilk önce Hades'ten taharet için kullanılacak asıl madde sudur. Onu kullanma imkanı yoksa temiz topraktır. Yani Hades'ten taharet için iki madde vardır. Bir su, İkincisi, onun olmadığı yerde yani ikinci onun olmadığı yerde su su varken temiz toprak temiz değici olmaz. Şimdi demin bir şey zikrettik, görülen ve görülmeyen necasetler diye. Görülen necasetler suyla karıştığı zaman görülebilen necasetlere denir. Şöyle diyelim, diyelim ki çocuk çiş yapmış. Bu çiş görülüyor mu? Görülüyor. Suyla karıştığında görülüyor mu? Görülmüyor. Asıl kast olan nedir? Yani kurumadan önce görülse bile bu suyla karıştığı zaman görülüyor mu, görülmüyor mu? Çünkü suyla karıştığı zaman görülen bir necaset ise görülmez hale getirilince neciz olmuş olur. Ama görülmeyen bir necasetse ölçüsü değişir. Eğer elbise gibi bir şeydeyse o zaman ne yapacaksınız? Üç kere suyla doyuracaksınız, su aldıracaksınız, sonra iyice sıkacaksınız. Bunun tabanı üç, geleceğim. Ama görülen necaset nedir? Görülen necaset görülmez hale gelince artık temiz sayılır. Şimdi tekrar gerisin geri dönüyorum. Eğer temizlik, kumaş gibi içerisine emebilen, sonra sıkılabilen bir şeyden yapılması gerekiyor ise... Görülen necaset olunca görülmez hale gelince temizdir. Görülmeyen necasetse en az üç kere suyla doyurularak yani su emdirilerek arkasından iyice sıkılarak yapılır. Bunun tavanı nedir? Yedi keredir. Tabanı üçtür. Tavanı yedidir. Neden şerişeri şeri tavan koyuyor? Vesveseye sebep olmasın diye. Çünkü ilerse uzar giderse. Hem suda israf başlar hem de ruhta vesvese duygusu uyanır. Bir türlü tatmin edilemez hale gelinir. Nitekim böyle kardeşlerimiz vardır. Bu bir rahatsızlıktır. Kendisi de yakınları da onunla mücadele etmeli ve dışarıdan destek almalıdır. Kendisine yardım edilmelidir. Peygamber Efendimiz de Şer-i Şerif de mücadele edilmesinin gerektiğini vurguluyor. Onun için de tavan sınırı koyuyor. Tamam bundan ileri değil diyerek. Bu nevi duygular bazen insanları mesela Beni İsrail'i ısrar dediğimiz zorluklara aşırı meşakkatlere sürüklemiştir. Şimdi bir başka şeyde gelecek onun ne, de, ne demek olduğu. Misal olarak onlar diyorlar ki idrar ne kadar olursa olsun suyla karışmıyor mu? Suyun içerisinde de belli bir zerresi kalmaz mı? Neticede ne kadar yıkarsanız sıkarsan sık azalır azalır azalır ama bir molekülü küçük parçası dahi olsa işte elbisede kalır. Bunu hastalık ve bunu inat haline getiriyorlar. Bir de Allah'a isyan gibi sanki verileni reddetmek biz bazen ne diyoruz? Çamuru temiz sayıyoruz umumi belvadan Cenab-ı Allah'ın affettiği için diyoruz. Sanki bu affa bile isyan var o zaman ne geliyor kendine emir? O zaman idrar bulaşan yeri kesin atın diye geliyor. Yerine yeni yama yamalayın veyahut da açık kalsın. Bu nevi meşakkatleri kendi kendilerine yüklemişlerdir. Cenab-ı Allah evet yani molekül kalabilir mi? Kalabilir. Ee, bin, yüzde bin çıkarma altının bile saf 24 ayar altına ne rakamı koyular? 99999 rakamı koyarlar. Son rakam değil yani bin değil yüzde yüz hiçbir altını yüzde yüz altın kabul etmiyorlar. İlle içinde karışık olabilir. Bunda da az olabilir ama Cenab-ı Allah hem azını affediyor affedileceğini de ilan ediyor. Bu inat etmenin artık bir manası yok. Buna göre davran, davranılıyor. Şimdi daha iyi anlaşılacak. Mesela görülen necaset dedim ya, görülmez olunca temizdir. Ama bazı maddeler var. Kolay kolay görülmez hale gelmiyorlar. Burada yine af devreye gidiyor. Bunun belki en açık misali nedir? Kandır. Bir yeriniz yaralandı. Elbisenize kan damladı. İlle temizlik maddesi bulacaksınız ve o temizlik maddesini kullanılacaksınız değil. Hesap daima zor şartlarda olan insandan yapılır. Kırdasınız, bayırdasınız, ormandasınız, köydesiniz, bir adadasınız, kısaca jor şartlardasınız. Su bulabilirsiniz ama deterjan bulamayabilirsiniz, temizlik diğer maddeler bulamayabilirsiniz. O zaman suyun yapabildiğine itibar ediliyor. Ne hükmediliyor? Yıkadınız sıktınız su renkli akıyor kan alıyor içeriden kanı e, temizliyor bunda sınır ney konuluyor yıkadığınızda emdirdiğinizde suyu kumaşı emdirdiğinizde artık sıkınca su kan alamıyorsa rengi değişmiyorsa artık beyaz akmaya başlamışsa bundan ilerisi meşakkat kabul ediliyor ve lekesi kan lekesi elbisede kalacak olsa bile temiz sayılıyor. Buradan anlıyoruz ki yüzde yüz gitmese bile Rabbimiz bunu temiz kabul ediyor. İnsanı meşakkate sokmuyor. Dinde kolaylık vardır anlayışının alt temelli kaidelerinden bir tanesi. Şimdi elbiselerden temizliği bu şekilde. Ama bazı nesneler var. Onlar elbise gibi kolay sıkılmıyor. Kerim kolay sıkılmıyor. Tabi eskiden unutuldu. Elb elbiseler de kolay sıkılmadan önce keriden kir temizlemek için şimdi millet çamaşır makinesine atıyor, düğmeye bastıyor, geçip oradan gidiyor. Gariban makine uğraşıp duruyor. Eskiden kızların çeyizlerinin arasında kesinlikle bundan herhalde bir 30 yıl daha önce de gitmeden tokaç vardı. Hala köylerde veri olabilirler. Çeyizlerin arasında bir de tokaç vardı. Hoca ne nasıl diyeyim yaklaşık şu şu uzunlukta oçlara sapı e, böyle ne olur çamaşırı korlardı onunla iyice bir tokaşlarlardı. Tabii killi olurdu çünkü deterjanlar o zaman yoktu. Deterjanın başladığı devirde de vardı o tokaç. Daha yakın kayboldu. Hala sorun annelerinizin çeyizleri arasından tokaç çıkabilir. Dolayısıyla onlar vardı. Şimdi ona lüzum yok artık ne oluyor? Makineler o işi halle diyorlar, çeviriyorlar. Ama mitel olarak söylüyorum, bu şey mesela halıydı, kilimiydi makineye atamıyorsunuz. Onlar için de halı ve kilim yıkamacılar çıktı şimdi gerçi. Şimdi halı ve kilimde ise yapılan şey şudur. Yani yine suyla doyurulacak. Bahar gelmedi, bahar gelsin şimdi son bahar geldi millet bahar gelince halları kapıya atıyorlar şeylerin önüne. Ondan sonra üzerine iyice bir ıslatıyorlar. Arkasından deterjanı bir gezdiriyorlar. Sonra fırçalarla onu iyice bir köpürtüyorlar. Arkasından tahta parçaları alıp diş çekip üzerine belki uçtan öbür uca doğru kalktırıyorlar. Dolayısıyla kirle beraber köpük e, halıdan atılmış oluyor. Bu şekilde Selim fıtratların bunu iyi dinleyiniz. Selim fıtratları yani vesveseli değil, Selim fıtratların halıyı artık içindeki kir Temizlenmiştir kanaati uyarıncaya kadar yıkanılıp suyunun içerisinden köveye beraber atılmasıyla temiz olurlar. Şimdi halıcıya verince temiz oluyorlar. E, neticede böyle. Şimdi suyu daha bol olan yerler var. Yani dereleri olan yerler var. Oralarda ne yapılıyor? Farklı bir şey olarak halıyı götürüyorlar. Derenin içerisine yatırıyorlar. Ha, su taşıyıp götürmesin diye 4-5 yerine taş koyuyorlar. Su sabaha kadar akıyor, akıyor. Gariban su, çamaşır makinesini köylülere o şekilde bulmuşlar. Daha modern, daha doğal. Gedeosuz, içine karışık yok. Dolayısıyla dere geliyor, gidiyor. Böylece halıları o temizliyor. Evet yani insan bu harta artık temizlenmiştir diye selim fıtratlarda e, temizlik duygusu uyanıyorsa gönüllerde evet bu halı şen anda temiz sayılıyor. Anlaşıldı Sert cisimlerin temizliği silerek, yani masa gibi şeyler, cam gibi şeyler e, silerek de temizlenilir. Bunlar demir gibi şeyler. Ama bundan öte bir şey daha var yani temizlik konusunda, sert nesnelerde. Mesela bıçak. Bıçağa necaset dokundu veya herhangi bir şey oldu. Ne yapıyorsunuz? Bir, silerek suyla veya solu şey, ıslak şeylerle silerek temizleyebiliyorsunuz. Aynı şekilde odun keserek, bir şey yontarak... Bütünü batırarak, karpuz kabuğu keserek ve benzeri de temizleyebiliyorsunuz. Sadece su değil. Onlar necaset olduğu için. Yani necasetle hadesin farkı demiştik. Karpuz kabuğu kesiyorsunuz, başka bir madde kesiyorsunuz, keserek de temizleyebilirsiniz. Bir başka şey, bileğiye sürterek, taşa sürtüyorsunuz ve bileği taşlardan sürtüyorsunuz. Onlarla sürterek de, ateşe tutarak da temizleyebilirsiniz. Şimdi bir nokta daha var çok artık biz de unuttuk ama zaman zaman duyduğumuza göre bıçaklara alkolle su verildiğini duyuyoruz. Bu alanda çalışan bıçaklar normal demirden keser hale gelmezler. Biliyorsunuz normal demiri soğutursanız veya şekillendirirseniz pik demir olur. Ona su vermeniz gerekiyor. Ona kısaca kızdırıyorlar. Bilselo yine söyleyeyim, balta gibi, nacak gibi, orak gibi, bıçak gibi şekillendiriyorlar, şekillere sokuyorlar. Daha sonra kızgın bir şekilde soğuk suyun içerisine sokunca çelikleşir ve keskinlik kazanır. Öbür türlü eğilmez normaldaki demir, pik demiri eğemezsiniz. Onu da kendileri pik demir kırılır, hiç eğilme kabul etmez. Bu şekilde çeliklenince... Veyahut da işte metallenince Su emdirilince yani Su verilince şekil değiştirir Gücüne göre çeliklenir Onun için çifte su vermeyi Başarabilen çünkü öyle bir Kızdıracaksınız ki ikinci suyu kabul edecek Birinci seni tam kaybetmeden Çifte su verilmiş kılıçlar meşhur idi Kolay kolay kırılmazdı Onların yapıları Keskinlikleri Hatta renkleri bile diğerlerinden Farklı olurlar Bazı bölgelerin bazı demircilerin yaptıkları bıçaklar bu yüzden diğerlerinden daha farklıdır. Bizde bir keser yaparlardı. Babam yaparken görmüştüm ben. Köylünün keserinin aradaki farkı ben size göstereyim diye keser istetti. Bizim keser öbürünü e, tahta yontar gibi yontuyordu. Ben de onu gördüm ya babamdan köydeki çocukların bir sürüsünün keserini yontmuştum yani aynı şekilde. Demek ki çeliğinde aynı madenden oluyor ama su vermesi birbirinden son derece farklı. Habba bin Eret radıyallahu anh için derler çocukluktan yetişme bir demircidir ama yaptığı kılıçlar çok farklı olurdu. Kılıçta marka haline gelmiştir. Bir sürü insan ona kılıç yaptırır olmuştur. Habba bin Eret radıyallahu anh ömrünün son yıllarında varlıklı bir insandır. Yokluktan gelmiş, açlıktan gelmiş, çiğlerin içinden gelmiş ama varlıklı bir insandır. Ve gerçekten varlığını da bölüşmesini bilen bir insandır. Bunu paylaşmıştık hatırladığım kadarıyla. Ee, ama e, gerçekten bir çelik ustası olmuştur. Ve yaptığı kılıçlar gerçekten e, diğerlerinden daha farklı, daha hafif, daha narin ama daha sağlam, daha keskin olmuştur. Ve dillere destan hale gelmiştir. Bunun gibi, bunu şunun için söyledim. Eğer çeliğe su verdiğiniz o suyu necis bir su tutarsanız, olarak hazırlarsanız, kılıcınız necis olur. Onun üzerinde bulunması veya bıçağın üzerinde bulunması bile namaz kılarken doğru değildir. Dolayısıyla kılıç yeniden kızdırılmalı, yeniden temiz suya sokarak çeliklenmelidir. Böyle bir şeyin temizliği bu şekilde olur. Şimdi... Başka temizlik yolları da var yani şey olarak. Mesela alkolle eğer şey verilmişse, çeliklenmişse doğru değildir. Necis şey dedim ama yapmamaları doğru olandır. Yani eğer o şekilde bilemiyorum, yapıyorlar mı, ediyorlar mı ama bakınız. Tabii bütünüyle bir devlet olamamanın sıkıntısını. Ben Türkiye'ye döndüğümde Konya'da. İslam ticaret hukukunun detaylarını ta tartışan bir kongre vardı. Türkiye'ye döndüğüm dönemi gördüğüm en seviyeli kongre oydu. Hem katılım güzeldi hem tartışılan konular İslam hukukunun artık detayları konularda. Hem gelen alimler açısından ilim ehli açısından son derece zengindi. Yani yurt dışından zirve sayılacak 40'a yakın insan yurt dışından gelmişti. Yüzün üzerinde de Türkiye'den insan vardı. Bir hafta sürdü, dolu dolu sürdü, salon yetmedi, dışarılara aktarıldı, dışarılarda da sürdü. Bunu şunun için söylüyorum, orada birisi çıktı, ilahiyat profesörü. İslam devleti diye bir devlet varmış, İslam rejimi varmış gibi konuşuluyor burada hep diye cümleye başladı. Böyle bir şey yoktur, temelden reddediyorum diye cümleye başladı. Şimdi bilmiyorum, iyi niyetle düşünen, en basitinden düşünen insan bile İslam'ın bir bütün olduğunu kabul eder. Eğer İslam devleti ve İslam nizamı yoksa Allah'ın hükümlerini kim tatbik edecek? Helal haram çizgisi nasıl konacak? Serbest veya yasak çizgisi nasıl konacak? Bizi alkollerden, belalardan kim kurtaracak? Mezbaneler nasıl Müslümanlar gibi çalışılacak? Allah'ın yeryüzüne hakim olunsun, yaşansın diye Kur'an-ı Kerim'le gönderdiği kanunlar, ilahi kanunlar nasıl yaşanacak? Ceza hukuku nasıl uygulanacak, devlet darası hukuk nasıl uygulanacak, ticari hukuk nasıl oynanacak, İslam bütünüyle nasıl yaşanacak? Sıkıntılarımızın çoğu oradan geliyor. Biz yabancı bir dünyanın içerisinde hala deplasmanda yaşar gibi alın terimizle, kanlarımızla, canlarımızla, fethettiğimiz, tekbir sesleriyle fethettiğimiz, Allah Allah nidalarıyla fethettiğimiz toprakların içerisinde garipliği yaşıyoruz. Bu sakantlarda oradan geliyor. Yoksa biz şimdi tavuk besmele'yle kesilir mi? Kesilmez mi? Hayvanlar kesilir mi? Kesilmez mi? Gıdaların içerisine ne, domuz eti var mı? Domuz kemiği var mı? Domuz yağı var mı? Şusu var mı, bu sonra bütün bunları tartışmak zorunda mıydık? Böyle mi yaşamalıydık? Böyle mi olmalıydı? Gıdamızdan endişe ediyoruz. Allah'ın ahkamından endişe ediyoruz. Ondan sonra e, gayrimüslimler için her şey bütün şartlar açık Müslümanlar için daha düne kadar Geçmedi fırtına da geçmedi her şeyle bütünüyle geçmedi Allah'ın emrettiği başörtüsü suç oldu ve biz sıkıntılarını çektik dünyanın hak mahrumiyetini çektik halen ve düne kadar daha fazlasıyla ne oldu İns İnsanlarımız namaz kılıyor diye işinden oldu gücünden oldu dışlandı atıldı geçen gün yine yine gündeme getiriyordu sitenin spor salonunda başörtülü, tesettürlü e, giren var diye dışlandı. Sonra özür dilendi, kabul edildi. Dün olsaydı özür dilenmeyecekti. Gerisin geri kabul edilmeyecekse dünya değişmedi. Bu sıkıntıları nerede yaşıyoruz? Bu yerde yaşıyoruz. Hayır yani İslam bir bütündür. Bütün olarak e, tamam. Kişiler kusurludur. Yaşayamazsın, yerine getirmesin. Beşeriz. Kah nefsimize kapılırız. Kah doğru yaptığımızı zanneder, hata ederiz. Bütün bunlar olur. Ama hata etmek ayrı şeydir hatayı doğru diye herede de küfür derecesindeki bir hatayı doğru diye savunmak ayrı bir konudur Cenab-ı Allah inşallah hem dünyamızı güzelletsin hem güzel etsin. Eğer güzelletsin yani dünya güzel olunca inanın ahirette güzel olur o zaman dünya huzurla yaşanan bir ülke haline gelir bunları bilemiyoruz yani normalde de şöyle bir prensibimiz vardı onu da şöyle mümin müminin halini salaha hamlederek davranır ne demek bu yani bu kardeşim de Müslümandır. İnşallah böyle yapmıştır. Böyle düşünmek, aksi düşünmekten vesaire düşünmekten prensip olarak daha iyidir. İnşallah Mevla affetsin. Böyle bir hayat içerisinde yaşıyoruz. Şimdi bir de Temizlenme yolları var. Onun içerisinde şöyle bir şık daha var. İşte nasıl diyeyim suyla temizleme, kaynatarak temizleme, ateşte temizleme, silerek temizleme, e-taşıyla, taşlara sürterek temizleme, bir şeyi keserek temizlemenin içerisinde bir de ne geliyor? Bütünüyle şekil değişikliğine bir nesne uğramışsa temiz sayılır. Ne, ne gibi? Bir hayvan tuz yakından geçerken ayağı ka kaymış, boğulmuş, tuz kaybolmuş. Aradan yıllar uzun yıl geçmesi gerekiyor. Bu hayvan bulunmuş tamamen tuz. Bu hayvan da tuzu da hemiz sayılıyor. Tamamen tuzlaştığı için. Ben size daha pratik misal vereyim. Bu biraz uzun oldu ama hayatın içerisinde var. Kayalardan diyelim ki bütünüyle hayvan çıkıyor. Vaktiyle tuz, kaya tuzlarının arasında kalmış ve tamamen tuzlaşmış. Daha pratiğini şey yapayım. Necis olan bir odun sobada, ateşte yanarsa külleri temizdir. Dahasını söyleyeceğim şimdi. Bugün neredeyse Anadolu'nun yarısından çoğunda halen tezek odun olarak kullanılıyor. Tezek nec necistir. Necasete hafif olsa bile necistir. Tezek yanmışsa geriye kalan külüne patates gömülebilir. Yani külü temiz sayılır. Anlaşıldı. Deminki odun içinde aynı şey geçiyor. Onlardan geriye kalan közlere patates bilirsiniz, Kenarına böyle mantarı böyle bulursanız, kenarına korsanız, ortasına birazcık tuz korsanız, tuz fışır fışır etmeye başlarsa hem çok güzel olur hem güzel yenir. Yani şey yaparak yenebilir. Veyahut da kenarına mısır mevsimi şey, şey olarak mısır koyup, mısır e, pişirip kenarını közlerin üzerinde yiyebilirsiniz. Dolayısıyla yanıp olma, tamamen tuzlaşma Mesela şarap var. Şarap üzüm suyuna yapıldığı biliyorsanız. Şarabın içerisine küpürünce tuz katılırsa sirkeleştirme falan tamamen sirkeleşirse artık temiz sayılır. Ancak buna istihale deniyor. İstihale tam olmazsa mahiyet bütünüyle değişmezse bir bölümü değiştirirse yarım değişiklik olursa bu temizlemeye yetmez. Söyleyince şimdi anlayacaksınız. Misaller ama anlaşmaya herhalde yardımcıdır. Fare bıdı bıdı gelmiş, ayağa suyunu sütün içine düşmüş. O sütü yoğurt yapmakla temiz olmuş olmaz. Anlaşıldı. Veya o süt peynir olmakla süt mamulu olmaktan çıkmaz veya ondan tereyağı elde etmekle bunlar temizlenmiş olmazlar. <gülüyor> ha, farklı bir konu şimdi jelatin şöyle diyeyim yani bizde domuzun aynı necis sayılıyor domuz diğer hayvanlardan çok farklı domuzun aynı necis sayılır dolayısıyla domuzun dişi de kemiği de kemik jelatin kemikten yapılır kılı da her şeyde domuzla ilgili olarak tartışılan ne olmuştur daha önce söyledim badana fırçası olarak kullanılması caiz mi badana bu fırçayla badana yapılmışsa, o badaya birisi dayanırsa necaset bulaşmış olur mu olmaz mı bu tartışılmıştır. <gülüyor> Bırakın etini kemiğini yemeyi. Bir de kitaplarımızda tartışılan demek ki vaktiyle ayakkabı dikiminde iğne gibi kullanılıyor imiş tüyleri. Ayakkabı dikiminde kullanılması caiz mi diye onu tartışmışlardır. Yoksa domuzun ne etini e, ne sütü ne demeyeceğim domuz sağ Onu öğrendim. Domuz sağ almıyormuş. Yağı deyince et yağı kastediliyormuş. Domuzda fazlasıyla et yağı var zaten. E, dolayısıyla e, hadise bununla sınırı domuzun neresinde o neresi olursa olsun jelatinde onun içerisine dahil caiz değildir, helal değildir. Bütünü necis sayılan bir varlıktır. Öyle değil. Hollanda'da oranın dilini iyi bilen Oradaki lisede de öğretmen olan bir kardeşimiz vardı. Onunla beraber bir yeri ziyaret ettiğimizde şeyi sordum. E, çikolata mamulleri ve benzeri diğer mamuller üreten bir yerde dedim ya bizde böyle böyle bir sıkıntı var. Durmadan tartışılır. İşte mamullerimizde domuz yağı yoktur. Yazılır, edilir, gidilir. Bu nasıl katılıyor ve niye katılmayı ter, tercih ediyorsunuz e, gibi bir soru sordum. Ee, unuttum şimdi soruyu ama Adamın verdiği cevabı unutmadım Adamın verdiği cevap Arkadaşımızın söylediğinden Domuzun sağıldığını zannettiğini anladım Dedi Yani doğru ben size sağlıyor zannediyordum Yağı deyince de süt yağının da kastedildiğini zannediyordum Çünkü bizim talebelik yıllarımızda Amerika'dan süt geldi Şimdi okullara dağıtılıyor ya O değil bizde toz halinde gelirdi Kazanlarda kaynatılırdı O sütlerden içerdik Bir düşün. Köyümüzde ahırda ineğimiz var. İneğimizin sütünü bize vermiyorlar. Amerika'dan gelen süt tozundan süt içirdiler bize. Zorla bir de bardak getirmiyoruz kızıyordu. Hocalar bir de bardağını getirmeyeni veya kaytananları süt içmekten içilecek bir sütü de benzemiyordu. Dövüyorlardı. Şimdi bundan daha garibi, daha tuhafı içerisinde ne maddesin olduğunu bilmediğim yarı yarıya makine yağına benzeyen bir tereyağları vardı. Ya biz akşam sağıyoruz, yayıyoruz, mis gibi tereyağımız var ki Vakfı Keber'in tereyağı ekmenden meşhurdu. Şimdi Urfalılar'a kaptırdılar ama şimdi tereyağı çok güzeldir. Hiçbir katkısı yoktur. O tereyağını tere yemiyorduk biz. Amerika'dan gelen o tuhaf tereyağını yemeye çalışıyorduk. Yani garip de bir tadı vardı. Şimdi acaba içinde bu garip tat nereden ileri geliyor? Tabii korumaya yönelik madde olabilir ama acaba içerisinde domuz yağı olabilir mi diye büyüklerimiz konuşuyorlardı. Oralardan aklımda kalmış, sağlıyor gibi. Sağılmaz dedi. Et, domuzun yağı deyince et yağı anlaşılır. Et yağı da ne bisküviye karışır, ne çikolataya karışır. Gıda maddeleriyle iyi uyumlu değildir dedi. Arkasından gelen cümle biraz daha kötüydü. Yani o en çok dedi yumuşatıcı olarak kullanılır. Ne yazık ki en çok kremlerde kullanıldığını ve sabunda kullanıldığını söyledi. Şimdi yani çikolata yok. Daha sonra ben tamamlayayım madem hatıraya girdik devamını. Daha sonra Murat kardeşe yani ülkenin Sabri Bey Allah rahmet eylesin vefat etti. Onun oğlu o zaman lise üniversitede lisedeyken yanımıza gelir giderdi. Biz üniversitedeyken daha sonra onu gördüğümde bir vesileyle, o zaman e, üniversitede okuyor, idi bir taraftan da işlerle uğraşıyordu. Dedim böyle böyle bir hatıra geçti. Aramızda sağılmadığını, bu nevi maddelerle uyuşmadığını söyledi. Ama siz bisküvinin dışına, çikolatanın dışına, şey denilen, mamullerimizde domuz yağı yoktur yazıyorsunuz. Yani katılıyor mu da yazıyorsunuz, yoksa katılmıyorsa niye yazıyorsunuz? Yani o dedi ki, doğru dedi. Yani bisküviyle şunla, bunla domuz yağı mamul olarak uyuşmaz dedi. Katılmaz. Yani verilen bilgi doğru. Ama yine de kendimizi yazmaya haklı görüyoruz dedi. Neden haklı görüyoruz? Çünkü bu nevi maddeleri üreten makineler makine yağıyla çalışmıyor. Bu nevi makineler makine yağıyla çalışmıyor. Yani fırınlardaki o hamur kesme aletleri var ya Ondan sonra sistem olarak onlara makine yağı dökemezseniz hamura karışır. Ona zeytinyağı zeytin çok pahalı. Ayçiçek yağı işte en ucuzundan da olsa ayçiçek yağı. Kısaca yenebilir bir yağ kullanmalısınız ki hem aşınmamalı hem de normal olarak hamurla iç içe olan şey çalışmalı. Şimdi bir dedi biz yani buralarda bu yağa dikkat ediyoruz. Kendimiz ürettiğimiz için bize daha pahalıya geliyor. İkinci kalıp olarak sık yani bisküvi kalıbı olarak en sık kullanılan madde domuz kemiği dedi. Seri üretim onun üzerinden yapılıyor. Biz aynı şeyi ahşaptan yaptırıyoruz. Farklı bir üretim olduğu için daha pahalıya mal oluyor. Öbürü kadar kemik olmadığı için tahta olduğu neticede ahşap olduğu için öbürü kadar da dayanmıyor dedi. Buna dayanarak işte yazdırmamızın haklı olduğuna inanıyorum dedi. Eğer böyleyse ki bilgi böyle. Diğerleri helal gıdayla araları iyi değil. yani O ayrıca, ayrıca bir konu tartışılır. Ama yani böyleyse evet yani verilen bilgi doğru ama e, bilginin devamı bu. Evet. Şimdi temiz ne temizdir ne temiz değildir veya nasıl temizlenir onun üzerinde inşallah belli bir bilgi birikimimizin olduğunu ümit ediyorum. Tamam demek ki yani içerisine necaset düşmüş bir süt bir yoğurt peynir olmakla veya işte çökelek olmakla ve benzeri olmakla temiz olmuş olmaz ama tuz olma bütünüyle sirke olma yanıp kül olma temizliğe sebeptir. Şimdi istinca ve istibra ile ilgili birkaç kelime söyleyeceğim. Ondan sonra inşallah abdeste geçeceğiz. İstinca Şöyle, şöyle diyelim İstincayı kelime olarak 3 aşağı 5 yukarı Biliyoruz ama tam bildiğimiz kanaatini Taşımıyorum ben niye taşımıyorum Çünkü necasetten taharet nedir Farzdır Şarttır şartlar farzdır Olmadan olmaz Ama istinca sünnettir İstincanın Hükmü sünnettir Necasetten taharet Hem nasıl farz oluyor da istinca nasıl Sünnet oluyor neticede o da Necasetten taharet değil mi Şimdi onun tarifini yazarsanız iyi edersiniz. İstinca abdest bozulduktan sonra abdest bozma kinaya biliyorsunuz bozulduktan sonra geride kalan ve namaza mani olmayacak derecede. Namaza mani olmayacak derecede az olan necasetin temizlenmesine denir. Bunun için sünnettir. Yani kal kalsa namaz mani olmayacak. Mani olacak olsa nedir? Farzdır. Tamam. Dolayısıyla hükmü de nedir? Sünnettir. Yapılış şekillerine falan detayına girmiyorum. İnşallah bu tip şeyler ders yapısı ona uygun olmuyor bazen. İl mahallere döner bakarsanız daha hoş olur. Anlaşıldı. Ama necaset istincanın Asıl manasının ne olduğunu an Anlamanızı istiyorum Bir başka şey var istibra. İstibra'nın tarifini yazın Anlaşılacaktır ümit ediyorum Küçük abdest Bozulduktan sonra idrar yolunda Kalabilecek idrar damla ve sızıntılarının tamamen akmasını bekleyip dışarıya çıkan idrar yaşlığını ...temizlemeye denir. Bu da ne yazık ki... ...çok az bilinen bir konu... ...bu asıl erkekleri ilgilendiren bir konu... ...hatta kaynaklarımızda... ...bir insan... küçük abdestini bozar... ...hemen arkasından abdest alırsa... ...o insanın imametinde... ...namaz kılınmaz der. Bu hastalıkla bağlantılı değildir... ...fıtridir... ...mutlaka gelir... İnsan farklı zamanlarda gelebilir, araya dakikalar girebilir, farklı ola olabilir ama her insandan gele, gelebilir. Dolayısıyla bir insan istibrayı gerçekleştirmeden namaz kılması kendi içinde doğru değildir, kıldırması hiç doğru değildir. Hükmü buna nedir? Farzdır. İşte bu farzdır. Şunun için farzdır, yani belki az olabilir. El ayasana doldurmayabilir. Genellikle istibra için gelen çok olmaz. Sızıntı olduğu için. Diyelim ki kiloda bulaşması namaza mani olacak miktarda da olmayabilir. Ama şu var. Dışarıya çıktığı anabdesti bozar. Anlaşıldı. Bu yüzden dolayı istibra ettikten sonra namaz kılmak. İstibra yapmak nedir? Hükmen farzdır. Namaz ancak istibra gerçekleştikten sonra kılınabilir. Allah'ın Anlaşıldı. Anlaşılması da zor. 60 yaşında olup 70 yaşında olup ömrümde ilk defa duyuyor duyuyorum diyen amcalara rastladık. Evet. Şimdi abdest dedik. Geçen sene takılmıştım. Yine takılayım. Kur'an-ı Kerim'de abdest yoktur. Kur'an-ı Kerim'de namaz yoktur. Kur'an-ı Kerim'de oruç yoktur. Evet. Kur'an-ı Kerim'de savun var. Kur'an-ı Kerim'de salat var. Budu <gülüyor> var. Abdest ne demek? Ab dest demek. Ab ne demek? Su demek. Dest ne demek? El demek. Dolayısıyla el suyu demek. Ama dilimizde budu kelimesi Türkçe telaffuzu zor olan bir kelime. Dilimiz çok fazla alışmamış. Vavdan dada geçiş yapıyorsun. Dat zaten bizim için söylerken zar. Abdest kelimesi dilimize daha rahat daha kolay olduğu için ne yapıyoruz? Onu kullanıyoruz. İfade ettiği mana bu. Ee, ama e, Murat nedir? Vudu kelimesidir. Abdest, abdestin farziyeti ayetle sabittir. Küçük Hades'in أستعيذ بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِهِ وَامْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُوا لَكُمْ إِلَى الكعبين. آية كريمة بو Mâide Suresi'nin 6. ayeti kerimesi. Mealendiriyoruz ayeti kerimeyi. Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yani namaz kılmaya niyetlendiğiniz zaman ne yapın? Hemen direkt olarak rükünlerine geçiyor. Ben abdest alın diye ara boşluğu doldurayım. Abdest alın. Bu abdesti de şöyle alın. Yüzlerinizi yıkayın. Oradan başlayalım. Yüz neye denir? Bizde yüz aynı randa rakama denir. Ama değil. Yüz nasıl tarif ediliyor? Mimmen şar deniyor. Saç bitme noktası. Başta saç olmayınca da bitme noktası esas alınır. Diyelim ki buraya kadar saç yok, buraya kadar yüz devam etmez. Membet demek yani saç demek. Saçtan ta dolayısıyla saçtan işte nasıl diyeyim sakala kadar veya çene altına kadar tarif olmaz. Onun için de ya yapılmamış. Ya adamcağızın saçı ol, ne olsa olacak? Şimdi Mekke'yi i Mükerreme'de umre yaptık. Saç tıraşı olacağız. berbere gittim benden önce bir Sudanlı oturdu masaya. O tıraş oluyordu. Sudanlının kafa bu kadar. Hiç mi yok? Kafa bu kadar. Benimkinin 10 katı var. Ee, zencilerin saçtan bir karları var Niye saçları hiç bozulmuyor Büyüdükçe büyüyor kafa giderek büyüyor Ne kadar büyüyorsa o, o, o, o kadar kocaman oluyor Şimdi bir tıraş oldu Tabi yerde dünya kadar saç var Bir şey oldu Şimdi arkasından bir Latife daha anlatayım onlarla yani, üniversite ilerliyorum Kalem lazım oldu kalemim yok Yakama baktım kalem yok Arkadaş geliyordu onun da yaka cebine Baktım orada da kalem yok ama o anladı benim ne ar aradığımı. Geldi ne arıyorsunuz dedi ona. Ben de başkasına bakıyorum kalem için. Dedim ya kalem arıyordum. Sen de talep edilsin ben de değilim galiba. Sen de diyor nereden bildim ben de olmadığını dedi. Dedim yaka cebine baktım. İyi bak o zaman dedi. Kafasının içine soktu bir kalem çıkarttı. <gülüyor> Al. Şimdi ben ona şaşarken daha istiyorum mu dedi. Bir de öbür taraftan çıktı. Dört tane kalem var mı saçının arasında. Taşımaya da yarıyor demek ki. Şimdi hiçbiri görünmüyor. Şimdi Berber'e dedim ki kaç para alacaksın? Berber dedi ki şey olarak dedi makine mi işte makas mı? Ben maka makas deyince kısaltılma 10 lira dedi. Sudanlı'dan kaç para aldın dedim ondan 10 lira aldım dedi. Allah'tan kork dedim ya onun saçıyla ben... <gülüyor> Falan tabii, tabii takı, takılmak için ya dedi az saçları daha zor oluyor falan filan. Neyse gül diye epey bir ondan sonra ben kalktım. Tam bir şey İsmail amca diye yine benimle umre yapanlardan biri geldi. Adamcağızın şurasında 5 santimlik saç var arkada. Dedim bundan da 10 lira alırsın idam edersin. <gülüyor> Şimdi söz verdi İsmail amcadan 5 lira aldı. Ona, ona İnsan saç saça fark ediyor ama tarifler nedir? Membete Saç bitme noktası diye. Saç olmasa bile oranın saç bitme noktası olduğu belli olduğu bir sınır var. Oradan başlar çene altı çizgisine kadar nedir? Üstten yüz sayılır, yanlardan da kulak memesine kadar diye tarif edilir. Şuradaki üçgende yine yüzden sayılır. Kulağın şurasındaki üçgende yine yüzden sayılır. Anlaşıldı ki ön tarafı. Burası. Tamam. Yüzün tarifi bu. Fâsilû vucû hekûm deyince Cenab-ı Allah da elimizi öyle yaratmış. Buradan başlayıp da tur atınca bakıyor, bunlar daha şey yapmadan buraları tak diye veriyor. Yani elimiz yüzümüze uygun. Gerçi değişiyor. Bir kardeşimiz vardı. İnsanın kulacı boyuna eşittir. Yüzde doksan böyle. Yani e, benimki milim milimine kulacım, parmak ucumdan parmak ucu boyumla eşittir. İnsanların %90'ında belki 95'inde de böyledir. Tabii ben bunu anlaşırken yine merak felah okuyorduk. Bir kardeşim var elleri bir uzattı 10 santim fark etti. Bizim şey yıkıldı. Tez yıkıldı ama doğru olan galip olan odur ve dengeli vücut sayılır. Yani şey olarak. Bu, bunu, yani bunu Bunun için yani elin yüz belli bir insanın vücut yapısının belli bir orantısı vardır. Farklılıkları da var. Cenab-ı Allah nasıl yarattıysa öyle şüphesiz. Ama yüzün tarifi bu. Anladık yüzü inşallah. Yüzü yıkayın diyor. Tamam yüzü yıkadık. Ondan sonra diyekum ila'l-marafiq diyor. Ellerini ellerinizi daha doğru kollarınızı dirseklerle beraber yıkayın diyor. Pekala az çok Arapça bilen kardeşleriniz var. Bilgi seviyelerine göre. Ila'l-marafiq demek dirseklere kadar demek. İlayı bizde e kadar diye öğretirler. Niye dirseklerle birlikte diye tercüme ediyoruz? <gülüyor> Buyur. <gülüyor> evet anlaşılabiliyor. Yet kolun adı. Biz el diye boşuna tercüme ediyoruz. Yet esasen omuzdan başlayarak parmak ucuna kadar olan bu kolun adı yettir. Anlaşıldı ama sadece sebebi o değildir. yani. O temeli o, o geliyor. Her zaman mı böyledir? Her zaman böyle değildir. Mesela Es-sa'i Minat-safe ilal marva. Merve'den Safa'ya Sa'i diyoruz. Peki yani say yapan insan Safa tepesinin te üstüne de çıkacak mı? Merve'nin üstüne de çıkacak mı? Eğer böyle esas al alacak olsak ne olur? Başta daha, daha ifadeyi değiştireyim biraz. Başlangıç noktası gösterilen ile bitiş noktası gösterilen o hükmün içerisine dahil mi? Başlangıç noktası Safa gösteriliyor, bitiş noktası Merve gösteriliyor. Arasında mı gidip kisah yapılacak, yoksa Safa'nın üstüne de çıkılacak mı, Merve'nin üstüne de çıkılacak mı? Bunun cevabı çıkılmayacak. Başlangıç noktası Safa'dır, onun önünden düz zemine geçildiğinde başlarsanız ve Merve'ye varır parmak ucunuzu Merve'ye tepesine dokundurursanız sayınız sahiptir. Tamam. Burada dışarıda. Devam ediyorum ben. Duvardan duvara yürüdüm. Nereye yürüdüm? Arasını yürüdüm. Duvarın üstüne çıkmadım. ve bu duvarın üstüne de çıkmadım. Safa Merve'de olduğu gibi. Değiştiriyorum şimdi. Kur'an-ı Kerim'i Fatiha suresinden Kul e'udü rabbi nas suresine kadar okudum. Fatiha'yı dışarıdan bıraktım. Onu da okudum. Nas'ı dışarıdan bıraktım. Onu da okudum. Burada içine girdi. Pekala bunun bir ölçüsü var mı? Var. Demek istediğim de o. Eğer buna başlangıç ve bitiş noktası olarak gösterilen o şeyin kendi cinsindense içinden Fatiha gibi, Nas gibi. Kendi cinsinden değilse dışarıda. Safa tepesi gibi, Merve tepesi gibi. Duvar düz zeminin içinde değildir. Duvarlar gibi. Fecirden gün batımına kadar oruç tuttum. Fecir de dışarıda farklı. Gündüzden değil çünkü. ya yani Fecirle başlar doğuşuyla. Fecirden öncesi de dışarıda nedir? Gün batımından sonrası da dışarıda. Prensip budur. Anlaşıldı? Dolayısıyla burada, bunun fıkıh usulde şöyle bir tartışması var. Gaye, hedef gösterilen şey mugayyaya dahil midir değil midir? Ciddi bir şey mes meseledir. Dolayısıyla mugayyaya hedef gösterilen şey o diğer zikredilen içerisine dahil değildir. Eğer cinsinden değilse, cindinsindense dahildir. Sureler içerisine dahildir ama nedir? Duvar dahil değildir. Yet de kolun bütünüdür. Dirsek de onun içindendir bir parçasıdır. Dolayısıyla içine dahildir. Anlaşıldı? Tabi biz yani yet mesela el neye deniyor o zaman? Biz el diye daha ziyade biz de kol manasını el kuzanıyoruz. Yani el uzat deyince yani sadece böyle yaptı elini uzat değil yani kolunu da kastediyoruz. Yani uzat elini deyince onu kastediyoruz. Ama biz el deyince daha ziyade bilekten yukarısını keffi kastederiz. Buranın adı koldur. Her birinin ayrı adı var bizde yetmiyor. Mesela Arapçada buranın adı ketiftir. Tam eklem yerinin adıdır. Ketif. Buranın adı bizde buraya doğmuz derler, buraya domuz derler. Buranın ki menkepdir. Arapça da menkepdir. Fethi Ufii meneki bir diye hadi ayette de yeryüzünün sırtlarında dağlarında. Buranın ki menki. Buranın ki ketif. Buranın ki biz de önüne pazı diyoruz, arkasının adı yok. Yani şey olarak buranın adı aduttur. Ayın dat ve d harfiyle aduttur. Dirsek bizde de var. O var. Bu aranın da adı yok. Atsız bölge. Kolun üst kısmı, alt kısmı. <gülüyor> o şekilde buranın ki Arapçada Sa'id, sin harfiyle. Sa'id şeklinde. Şu bölümenin adı. Bilek var. Bizde de var. Arapçada da Re, sin, gyn, rusu kelimesi kullanılıyor. Dolayısıyla buraya el kullanılıyor. Tabi avuç içi, parmaklar onların ayrı adı var. Ama Arapçada bir şeyin daha adı var. Buradan şu dirsek sivriliğinden orta parmağın ucuna kadar zira deniyor. Ölçü olarak kullanılmış. Zira bu bölgenin adı da. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Zira denilen bölgeyi dirseki de geçecek şekilde ne yapıyoruz? Yıkıyoruz. Ayet-i Kerime'de emredilen budur. Anlaşıldı. Ellerinizi dirseklerle birlikte yıkayın. Tamam. Hadis-i Şerif var. Yani Hadis-i Şerif Müslümin rivayet ettiği bir e, Hadis-i Şerif ''Benim ümmetim kıyamet gününde gurran muhaccelin'' diyor. Gur kelimesi şöyle, yani belli olacak, farklı olacak vurgusuyla. Atın alnında bir beyazlık vardır, ata çok güzel gösterir. Yani onun gibi siması parlayarak gelecek. Muhaccel de ayaklarında beyazlık olana denir. Abdest azaları beyaz olarak gelecekler diyor ya şu olarak. Min aferil vudu' diyor hadisin devamında. Abdestin eserinden dolayı yüzü parlayarak abdest azaları, kolları, ayakları parlayarak gelecektir. Men isteta'a minkum en yutile gurretehu. Sizden her kim bu parlaklığı çoğaltmak istiyorsa fel diyoruz. Tabii abdestle ilgili bazı başka hadis-i şerifler de var. Bu bir teşvik hadisidir, ahiret teşvik hadisidir. Kim hangi insan güzelce abdest alırsa, abdest alırsa ve abdestini çok güzel alırsa, kharajet min khata'ihi min cesedihi. cesedinden hataları sıyrılır, çıkar. Hatta takhrucu min tahti al tırnakların altından su nasılıp süzülüp de akıp gidiyor ise hataları da bütün bedelini o şekilde terk eder diyor. Yani şöyle diyeyim isterseniz. Bir insan gönülden inanıyor. Abdest alıyor. Abdestini niçin alıyor? Rabbine ibadet edecek kendisini hazırlıyor. Bu duygular içerisinde abdest alır. Abdestini de abdestin adaf ve erkanına riayet ederek alırsa ne olur? Hataları nasıl bedenini terk ediyorsa suların terk edişi gibi o da terk eder gider bu ikinci hadis-i şerif Müslüm'ün hadis-i şerifi birinci zikrettiğim hadis-i şerif hem Müslimde var yine hem de Buhari'de olan bir hadis-i şeriftir. Diğer adıyla müttefakun aleyh olan bir hadis-i şeriftir. Şimdi ne yaptık? Nasıl abdest alacağımızı tayin ettik. Ne? Kolumuzu yıkayarak daha yarı yerdeyiz. Devam ediyoruz. Vamsahû birusikum başınızı meshedin. Bu bölüme geldik. Baş mes miktar nedir? İmam Şafii rahmetullahi aleyh diyor ki mes az yapılanla çok yapılan diye bir sınır olmaz. Mes diye adlandırılacak bir bölümüne elini, ıslak elini, suda ıslak elini dokundurursa mes gerçekleşmiş olur diyor. Ebu Hanife evet diyor mes, mesin genelde sınırı olmaz ama Allah Resulü'nün fiilinden sınırını alıyoruz diyor. Peygamber Efendimiz gelen hadis-i şerifte nasiyesini diye var. Meshederde. Nasiye ne demek? Başın ön üst tarafı demek. Burası demek. Nasiye bu demek. Nasiye alın demek değil. Alın diye alınıyor. Nasiye alın demek değil. Nasiye başın saç biten yerinin üst tarafı demek. Burası burası demek. O da dörtte biri ediyor. Evet perçemin üst tarafı. Perçem daha ziyade e, şey denmez. Başın üst tarafına denmez de ön taraftan sarkan saçlara denilir. Dolayısıyla onu perçem olan yer diyelim. Perçemin büyüme yeri diyelim. Nasiye oraya denilir. Alın Arapçada cephe biliyorsunuz. Yani a, Nasiye işte alın manasına kullanılıyor Arapçada ama dikkatli bizde de vardı bu tip kul demin işte el manasına kol kol manasına el kullandığımız gibi öyle bir anlayıştan kullanılıyor. Cephe alın demektir. Nâsiye ise alnın üst tarafı demektir. Dolayısıyla Ebu Hanife Rahimullah başın en az dörtte birini meshetmek diyor. Bu yüzden dolayı Allah Resulü'nün fiilinden alarak. İmam Malik rahmetullahi aleyh ise başın bütününü meshetmek olduğu kanatındadır. Çünkü vemsahu birusikum diyor. Baş diye adlandırılan işte saçın bütünü meshedilirse o zaman kamil olur. Hiçbir şeye de şüpheye de mahal kalmaz peli noktalardan uzak durulun diyorsa bu budur deniyor. Şöyle diyelim bizler içinde özellikle erkekleri kastederek söylüyorum. Başın bütününü mesletmek hiç de zor değildir. Elinizi ıslattınız, şu üç parmağı birleştirdiniz, bunları ayırdınız. Buradan götürdünüz, geri getirdiniz. Bu kamil bir mesehtir. Bunlar dışarıda kaldı. Bununla da kulağınızın içini Bununla da dışını yaptığınızda elinizin arkasında enseye sürdünüz mü takım halinde çıkar. <gülüyor> tamam <gülüyor> Bir daha yapıyorum. Böyle yaptık. Yeterli aslında. Geri getirebilirsin. Saçların bozulmasın diyorsan getirmezsin. Şimdi geri getirebilirsin. Bunlar dışarıda kaldı ya. Bununla kulağın içini. Bu da önemli. Ayrıca kulakta bütün vücudun ayak altı gibi sinyal noktaları var diyorlar turculara sormak lazım. Şurası şunundur. Şurası şunundur. Uyarılmada daima fayda vardır. Yani şöyle diyeyim. Bazı şeyleri basite almayınız. Ben şeyi basite alırdım. Onun için söylüyorum. Çinlilerin yaşlılarının bir sporları var. Sabahları toplanırlar. Yavaşça sağa dönerler. Yavaşça sola dönerler. Ya biz spor deyince hızlı hareketleri spor. Bunun neresi spor diyesi geliyor insanın. Hayır. O hem vücuda hareket ettiriyor. Hem vücutta bir aksaklık olup olmadığını o hareket kabiliyeti Namaz kılan içine namazın neler kazandırdığını hesap etsenin saymakla bitiremezsiniz inanın. O hareketler yavaş da olsa ona ihtiyacı var. Çünkü sinyal olan, bozukluk olan yer ben buradayım diye haber veriyor. Bir de o esneklik sen yaptıkça gitmiyor. Yani devam ediyor vücut. Belli bir harekete yapmaya yapmaya kalıp dura dura çalışmayan yeri Cenab-ı Allah beslemiyor. Ona göre şey yapıyor. Yani dolayısıyla vücudun her tarafın çalışması, her tarafın uyarılması lazım. Devamlı bir şey okumak yükle yüklemiyor. İşte boyun fıtığı Nasıl olur? Siz hareketsiz durdukça kolunuz, omuzunuz eskiler gibi şimdi dedim ya çamaşır yıkanmıyor, şu yapılmıyor, kazmak kazılmıyor. Erkekler de çalışmıyor, bayanlar da işi. işler artık e, evleri süpürkeler süpürüyor. Odunlar zaten yok. Muslu nasıl diyeyim? Gidip şeyi bile açmak zor ya zor geliyor. Şimdi her gün gidip de e, kombi açacaksın denese zor ya. şu açık bırakıp dur duruyoruz. Kendi kendine açılıp gidiyor. Hiçbir şeyimiz yok. Halbuki omuzun hareket etmesi durmadan kan körüklüyor oralara. Oraları besleme yapıyor. Buna vücudun ihtiyacı var. Dolayısıyla kardeşlerimiz hareketli olursa, düzenli hareket ederlerse doğru davranış yapmış olurlar. Besliyor oraları. Yani doğru kan hareket ettiriyor. Uyarılmaların da ihtiyacı var. Uyarıma da vücudu e, bu şekilde ki canlı tutuyor, hayatta tutuyor. Dolayısıyla kulağımızın içerisinde mesediyoruz, dışarısında mesediyoruz. Şimdi bunu erkekler için bir diye, bu saçın dirisi, saçın üstü yeterli. Yani saçı saçı yeterli. Buyur. Saçı saçı saçı yeterli. Evet evet. Şimdi bak. Bütünü meshetme, bütünü meshedilirse tekrar ediyorum. Bütün imamlara göre mesahi. Tamam. Bütün imamlara göre bu yerini bulmuştur. Şimdi aynı şeyi bayanlar için söyleyemiyorum. Evde olunca tamam. Meshedin çünkü diğer imamların haklılık payını gözeterek hareket etmek doğru olandır müstehaptır ola ki o haklıdır diye meşakkat gelince ki hanımlar evde değil ama nerede dışarıdayken meşakkat sıkıntı yani var onun için aynı şeyi söyleyemiyorum ama prensibiniz bu olsun meşakkat olmadıkça zikzak veya gevşekliğe kapı açmak yerine ben hepsini yapayım dolayısıyla ola ki öbürü de haklı olur diye. iç huzur duyurucu yapmak daha doğru bir davranıştır diye söyledim anlaşıldı başın Messi bu demek efendim Mes bir kere. Gelecek o sünnetler bölümüne gelmedim daha. Farzından gidiyorum şimdi. Geriye kaldı. Ne yaptık? Yüzümüzü yıkadık. Kollarımızı yıkadık. Başımızı mes ettik. Geriye ayakları yıkamak geldi. wa arcu ilal kabeyin. Topuklarınızla birlikte, topukları demeyelim oraya bilek kemiklerinizle birlikte ayaklarınızı da diyor. Tamam mı? Şimdi birek kemikleri ayaklarımızı da yıkayacak mıyız? Mesmeh edeceğiz. Şiirler buradan hareketle atıf yakını olur diyorlar. Yani tekrar edeyim. Ayet-i Kerime'yi ayet-i Kerime'deki sırasına göre meallendiriyorum. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzünüzü yıkayın. Dirseklerinizle birlikte ellerinizi de yıkayın. Şöyle diyeyim, başlarım. Yüzlerinizi ve dirseklerle birlikte ellerinizi yıkayın. Devam ediyorum. Başınızı meshedin ve bilek kemizliklerinizle birlikte ayaklarınızı da diyor. Ayaklarımı da yıkayacak mıyım? Ayakları da mesh Şiiler diyorlar ki atıf yakına yapılır. Dolayısıyla ayaklarınızı da meshedin demektir. Şiilerin meshedinin kaynağı budur. Bu izah ve bu anlayışa ayet terstir, doğru değildir, ilmi değildir. İlmi ciddiyeti yoktur. Niye yoktur? Şundan dolayı yoktur. Eğer ve ercu deseydi o zaman vardı. İki sebep, iki ciddi sebep var. Başka da var. Ama iki ciddi sebep var. Ayetin içinden kastediyorum. Vemsehu bir'u si Orada eğer bir geldiği için rûsi oldu. Ercü li olsaydı tamamdı. Şaz olan, olan böyle bir kıraattan istifade etmeye çalışıyorlar. Vardı ama işte siz değiştirdiğiniz kabiliğinden. Bu bir kere şaz kıraatın meşhur kıraatlar karşısındaki hüccet değeri yoktur. O eğer çatışmıyor olsa rivayet gibi kabul edilebilir, değerlendirme yapılır ama burada çatışıyor. İkinci bir şey daha var. Eğer mesele mes meselesi olsaydı o zaman ilel Ka'be'in demezdi. Topuklarınızla bilek kemiklerinizle birlikte diyor. Mes için sınır gösterilmez. Vemsehu bi rusukum ilel uzneynin demiyor. İle rakabe demiyor. Şu demiyor bu. Mes, hele de İbam ı Şafii'nin anlayışına tamamen ters. Niye o, o açık açık mes için sınır olmaz diyor. Az da olsa mes denecek şey mes için yeterlidir. Dolayısıyla ayakla mes edilecek olsaydı mes, nitekim mes giyildiğinde üzerine 2-3 parmağınızla bir hat çekiyorsunuz. Bunun adı mes oluyor. Halbuki hedef gösteriyor. Yani bilek kemiklerinizle birlikte diyor. O zaman ne istiyor bizden? Tıpkı dirseğin yıkanmasını istediği gibi bilek kemiklerinin de yıkanmasını, ayağın bütünün orası dahil yıkanmasını istiyor. Buna başka deliller de var. Allah Resulü'nün abdest alışı. Hiç çıplak ayağına yani messettiğine dair bize asla bilgi gelmiyor. 2. Eki Abdesi demin de dedim ya güzelce alın vurgusunda birinci derece kastedilen daima ayaktır. Peygamber Efendimiz yine Sahrada bir sefer sırasında abdest alanlara sesleniyor. Veylün lil'akab diyor. Topuklara yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun demek bu topuklar veil kelimesi cehennemle için kullanılan bir kelimedir. Bu topuklar yanabilir demektir. Yazıklar olsun kelimesinden öte bir manadır. Yanabilir demektir. Eğer mes bir ayağı kurtarıyorsa Efendimizin veil kelimesi ağır bir kelimedir. Bunu nasıl ayak için kullanıyor? Şundan kullanma sebebini ben de şey bilmiyorum. Hiç yaşadığını ya çoğu Anadolu'dan gelme. Anadolu'ya gidip geliyor musunuz bilmiyorum ama köyünüde kuru kuru bir havada yani nasıl diyeyim kuru soğuk derler. Kuru soğuk olduğu bir günde gidin. Herede yakında banyo yapmışsanız bedeninizdeki rutubet oranı, yağ oranı vücut dışında yok ise abdest almaya kalkın. Bir sürü abdest alırken özellikle sürtmek zorunda kalacaksınız. Orayı burayı. Çünkü bedeninize su yayılmaz. Kuru iklimde su kolay yayılmaz. Yazın gibi vücut hafif terliyken aldığınız abdest gibi abdest alamazsınız. Kurudur hava. şeydir Dolayısıyla uğumak zorundasınız. Böyle bir kuru atmosferde topuk ayaklarını yıkayanların çok dikkat etmediklerini gördüğünü anlıyoruz biz. Hadisin vürüt sebebi deniyor buna. alıyor Allah Resulü Topukların, ayakların iyi yıkanması konusunda ümmetini ikaz ediyor. Bu ikaz olmazdı, çok manasız kalırdı. Benim biraz daha sıkıntım, Vallahi halen bilerek söylemiyorum ama hadisi bakın Allah Resulü böyle abdest alırdı diye baştan sona kadar düzenli alan alarak da insana gösteren en güçlü rivayetler Hazreti Osman'dan gelir. Hazreti Osman'dan gelen rivayete muhalefet Şiilerin şiarındandır diyelim. Onlar keşke olmasaydı diyor. Gönül arzu etmiyor. etmiyor. Ee, ama şöyle diyelim yani biz rivayet kimden gelirse gelsin. Dolayısıyla doğru ve net olduğunu haber aldığımız zaman bu bizim için ayrı bir değer ifade eder. Tamam. Şimdi ayakların nasıl yıkanacağını onları da öğrendik. Şimdi geldik. Ebu Hanife rahmetullah aleyh diyor ki abdestin farzı dörttür. Ayette söylenenlerdir. Tamam. Yüzlerin yıkanmasıdır. Ellerin yıkanmasıdır. Başın mesidir Ayakların yıkanmasıdır. Farz bitti diyor. Diğerleri sünnettir. Veya daha işte menduptur, müstehaptır. İmam Şafii rahmetullahi aleyh ile i̇mam Malik. ikisi birden buna beşinci bir farz daha ekliyorlar. Nedir o? Niyet. Abdest bir ibadettir. İbadette niyetli olur. Burada zikretmese bile niyetle ne diyorlar? Farz diyorlar. Tamam. Sadece İmam-ı Şafii rahmetullahi aleyh başka bir farz da ekliyor. Şafiilerde altıdır. Beşi bu. Altıncısı ne? Tertip. Tertip. Buna da dikkat etmek lazım. Şöyle. i̇mam şafi Şafii Şiilerin söylediğinin farklı bir şeyini söylüyor. Bu atıf zor bir atıftı Diyor. Yani Cenab-ı Allah yıkanacak söylüyor. Yıkanacak söylüyor. Meshedilecek e söylüyor. Yıkanacak söylüyor. Normalde bu bunun yanına gelse çok kolaydı. Fasilu vücuhaikum ve eydikekum ilel marafike ve arjulikum ilel Kabe çok basitti diyor. Böyle de akıh böyle olmasa kolaydı. Ama messe araya soktu ve ileriye çok zor bir atıf yapıldı. Cenab-ı Allah bu tertibe çok dikkat edilmesini istiyor diyor. Bakın bu ilmiydir, bu ciddidir. Allah Resulü'nün buyur. Hikmeti için çok söyleyeceğim inşallah. Çok şey söyleniyor. Şimdi şöyle şöyle arkasından şöyle. Efendimiz abdest alıyor böyle alıyor. Sahabilire abdest alıyor hep bu tertiple alıyor. Herkes bu tertibe çok riayetkar. Anlatan böyle anlatıyor. Dolayısıyla buradaki tertip farz olsa gerektir diyor. Tabii ayakların ayette sona bırakılması tertibin farziyeti diyelim veya yani farziyeti demeyelim de e, çünkü e, İmam Şafii o kanatta diğer imamlar o kanatta değil Vallahu alem. ama ayet de açık ki sona bırakılmış orada duralım hikmeti için çok şey söyleriz ama şunu söyleyebilirim ayakkabı en çok ayak ayaklar en çok mikrop toplayan yerlerdir bu kesin ayaklar ayaklar ayak rutubette en çok kalan yerdir. Mantarı en çok toplayan yerdir. Mantar bulaşıcı bir hastalıktır. En çok vücut e, toksin atmak istediğinde alerjiler en çok ayakta bir anda kendini belli eder. Oraya birikmeler olur. Orada kaşınmalar çok olur. Vücudun zayıf ve şey yerlerdendir. Ondan sonra mesela yüzün yıkanması, ondan sonra ağza buruna su verilecek sonra çok olumlu değildi. Bir şey daha var. Hiç dikkat ettim bilmiyorum. Yanınızda az su var veya ben ölçmeye kalktınız. Ne kadar suyla abdest alırım diye bir kap doldurun veya kap doldurun ölçmeye kalkın. Yüzünüzü yıkadınız. Kolunuzu yıkadınız. Başınızı mesheddiniz. Kulakların ensenize mesheddiniz. Onunla harcadığınız bununla ilgili hacadan suyundan daha fazlasını sırf için harcarsınız. Ayağa harcadığınız diğerin toplamını harcadığınız sudan daha çok olur. Cevap. Haniyle demek ki daha fazla temizliğe ihtiyacı var. Daha daha ziyade su harcanmasına ihtiyacı var. Ve bu yüzden Fahrettin razı olacak gerek ki ayağı yıkarken israf etmeyin diye Mesih'ten sonra da getirmiş olabilir diyor. <gülüyor> tatlı tatlı bir yakalayış ama değil yani ayağın son olmasında da fayda var. Bu yüzden biz de ne yapmalıyız? Evet yani arada unutmuş olsak bile e, günümüzde su sıkıntısı yok. Su sıkıntısı varsa belki yapmayız ama tertiberi edeme, edememizsek arkasından e, yeniden abdest almak daha doğru olandır. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen insan zihni bir şeye takılıyor. Eğer birisine kızmışsanız, abdest alırken de sayıp döküyorsanız, abdesti aldınız bitirdiniz, havluya geldiniz Yüzünü kurulayın. Bak kolunuzu kurulayacaksın. Kolunuzu zaten kuru. Yıkamamışsınız. Gidin bir daha abdest alın. Sayıp dökmeyi de bırakın. Şimdi insan en çok e, hata işlediğinde birisine kızdığında kendiyle konuşur zaten. Onun için hatalar ve şeyler insana çok ibret verirler den, de, deniyor. Böyle bir hadise, hadise var. Dolayısıyla böyle unuttunuz ama su azdığında bunu unuttunuz. Sonradan kolunuzu yıkayabilirsiniz. Ama günümüzde evdeydi şuradaydı buradaydı. Eğer böyle bir zorunluluk veya su azlığı veya kıtlığı yok ise doğru olan nedir? Tertibe riayet edilmediği zaman Yeniden abdestin baştan aşağı alınmasıdır. Doğru olan budur. Anlaşıldı. İmam Şafiiye göre altıncısı neymiş? Demek ki tertipmiş. Devam ettik. İmam Malik Rahmetullah Aleyh, o da niyeti şart koşmuştu dedik. Onun iki tane daha var. O tertibi farz olarak görmüyor ama onun farz olarak gördüğü iki şey daha var. Onda demek ki abdestin farzu yedi. Dördü Ebu Hanife ile beraber. Beşincisi niyet. Altıncısı Mu'alat. Mu'alat adı böyle. muvalat Peş peşe olma demek. Parantez içinde peş peşe olma. Bizde de sünnet biliyorsunuz. Yani bir ağzayı yıkıyorsunuz. Arada sohbet kaynatmıyorsunuz. Oturup çay içmiyorsunuz. Oturup meyve yemiyorsunuz. Ve benzeri ne olur? Öbür ağzayı yıkamaya geçiyorsunuz. Araya boşluk vermeden. Biraz sonra söyleyeceğim şimdi çorabını yıkayanlar ayakkabı çıkarıp yıkayıp onu giyip sonra öbürünü yıkayanlar onlar gelecek. Tamam. Ama muhalat peş peşe olma neymiş? Onlar da farzmış. Araya boşluklar bırakılmayacak. Peş peşe olmayacak. Yani yarım saat önce sağ ayağını yarım saat sonra sola ayağını dinlemez, yıkamayacak diyor. Peş peşe olacak diyor. Çünkü ayet-i kerime peş peşe geliyor. Devam edip gidiyor. Tamam. Bir şarttan bir şey daha var. İmam Malik Rahmetullah Aleyh. Neyi şart koşuyor? Yazın da sonra söyleyeyim. Delk. Delk. Diyarbakır'ın D'si, Edirne'nin E'si, Lamba'nın L'si, Gastamonu'nun K'si. Delk. Tamam. Ne demek? olma demek. olma demek. O da farz diyor. Pekala yani bunu nereden çıkanıyor? Delk. Bunu nereden çıkarıyor? silu emrinden çıkarıyor. Yıkayın emrinden. Yıkama da sürtme vardır diyor. Cenab-ı Allah suya tutun demiyor diyor. Yani bizimle ne farkı var deseniz şu farkı var. Biz de sürtüyoruz. Yani biraz sürtme bile. Yani yıka, yıkama gerçekleşiyor. Ama şöyle yaptığınızı düşünün. Vehimli olan kardeşlerimiz bazen yapıyorlar. Yani sürtüyor, yıkıyor, yetmiyor kolunu suyun altına tutuyor. O kolunu suyun altına tutuyor. Soğuktan titrese bile yapıyor. Ama şöyle onu yapmadığını düşün. Tembelliğini düşünün. Sağ kolunu musluğa tutuyor. Bir de böyle çevirdiğini düşünün. Sonra sol kolunu tutuyor. Bir de onu çevirdi falan ıslattı. Böyle yapmayın diyor. Yani yıkama ifadesinin içerisinde ne vardır? Sürtme vardır? Bitmedi. Bunu yani her zaman yapmıyoruz değil değil. Yaptığımız var. Muslukla yapmıyoruz ama nerede yapıyoruz? Denizin kıyısında olduğunu düşün, sağ koltuğunu cıldım daldır, bir de bunu da daldır çıkar. Ayağını ayağa sok, öbür ayağını da sok çıkar. Tamam yıkadın, böyle değil diye sürteceksiniz. Bu ibadet diyor, yıkayın dedi Cenab-ı Allah, yıkayacaksınız diyor. Sokup çekmeyeceksiniz diyor. Biz de biliyorsunuz sünnet ama İmam Marik Rahmetullah'a yıkayın diyor. Anlaşıldı? deniz Denizde de olsa aynı şey, gölde de olsa aynı şey. Dolayısıyla neymiş? Abdestin farzları bunlar. Gelelim şimdi sünnetlerine. Bir, abdese niyet ve besmeleyle ve niyetle başlamak. Bunları biri sırayla gideyim ben. Hepsi bildiğiniz şeylere besmeleyle başlamak. İlk önce elleri yıkamak. Demin hemen yüze su vermeyle başladı. İlk önce elleri yıkamak. Tamam. Çünkü öbür ağızlarını biz elimizle yüküceğiz. Bu sünnet. Devam ediyorum. Üç defa, ağza 3 defa aza su vermek diyelim. Ve bunu sağ elle yapmak. Her azayı sadece burada değil, her azayı sağ elle yapmak. Tamam. Aza su vermeyi ve azaları yıkamayı üçer kere yapmak. Biraz daha detayına verelim. Ağza verilen suyuyla ağzı çalkalamak. Yani hareketsiz değil. Ağzıda hareket ettirerek boşaltmak. Su vermeyle hareket ettirmeyi ikisine birden mazmaza diyoruz biz. Mazmana yapmak diye. Burna su vermek ve sol elle sümkürmek. Bunu da üç kere yapmak yine nedir? Sünnettir. Daha önce söylemiştik yine vurgulayalım. Burna su vermede burnun sınırı nedir? Burnun da merindir. Hareket eden noktadır. Yani kemik dokunun başladığı yerdir. Kıkırdak dokunun bittiği yerdir. Sadece oraya kadar su verilmesi yeterlidir. Bir insan içine çekmese bile verdiği an kendiliğinden oraya kolaylıkla su gider. Buna usulde yeniden döneceğiz. Orada biraz daha önem kazanıyor. Bunu da anladık. Yüzümüzü üç kere yıkamak, kollarımızı üç kere yıkamak, başta böyle bir sünnet yok üç kere değil. Mesler de yok daha doğru. Ne başın mesinde, ne kulakların mesinde, ne de ensenin mesinde üç yok. Bundan yıkamada üç var. Ayaklarımızı da yine üçer kere yıkamak. Anlaşıldı mı? Ağzası yıkanacak, ağzaların üçer kere yıkanması da sünnettir. Tabii abdest duaları da. Abdest duaları kitabınızda, size tavsiye kitap da var. Büyük İslam ilmi halinde var. Öğrenirseniz çok iyi edersiniz. Yani günde beş defa dua etme imkanı elde etmiş olursunuz. Evet ya duası her birinin kıymeti ayrıdır. Elhamdülillah illezi ce'alel ma'a tahuran ve cehalel isleme nura diye başlıyor. yani suyu tahur kılan Rabbime İslam'ı nur kılan Allah'ıma Rabbime hamd ederek başlarım diye başlıyorsunuz. Ya Rab, yüzünüzü yıkarken Ya Rab, o yüzlerin kara çıkarıldığı veya aklandığı beyazlandığı günde beni yüzü beyaz çıkarılandan eyle sağ kolunuzu yıkıyorsunuz Ya Rab, yani kitabı sağ elinden verilenlerden eyle Ya Rab kitabı sol elinden verilenlerden eyleme diye dua ediyorsunuz. Yani abdest duaları net olarak var. Buyur. Olabilir ama öğrenmek zor değil. Bir kere zorlanırsınız, bir hafta, iki hafta zorlanırsınız, bir kere öğrendiniz mi ömür boyu gider. Onun için şöyle diyeyim, iki tanesini ezberleyin, yüz için olanı ezberleyin, bir hafta onu kullanın zor geliyorsa. O kadar zor değildir, ezberlemek isteyince ezberlerin hafıza gücünüzle gelirsin. Zor değil. İlk önce ben çocukluk çağlarda ezberlemiştim. Şöyle diyeyim. Yani yüzünüzü yıkıyorsunuz. Yüzünüz bitti. Siz hala duayı tekrar etmeye çalışıyorsunuz. Yerleşince daha birinci yıkarken dua bitiyor. Siz hala yüzünüzü yıkamaya devam ed ediyorsunuz bu sefer. Hızlanınca işler değişiyor. Anlaşıldı? Hı -hı. Buyur. Bu Bir bölüme şeyden alma. Yani hem hadislerden alma var. Hı -hı. Abdestle, hepsi abdeste yapıldı değil. Bir kısmı abdeste mana uygunluğu var. Mesela kulaklara mesederken o abdestten alma değil. Allahümme c'alli mine lezzine yestemi'unel kavle feyettebi'un ahsene. Ya Rab sözün güzelliğini dinleyenlerden ve en güzelliğine tabi olanlardan eyle beni diyorsun. Ayetten alma, alma bir dua ama e, dediğin yerle uygun olan bir dua. Böyle böyledir. Dua vesilesidir. ezberlenirse ise aktarılırsa oldukça güzel olur. Şimdi özürlülerin abdesti var. Bir de onu söyleyeyim de. Mescid'e buyur. Anladım. Şimdi geldik. Şimdi boyun, ha sünnetin içerisinde kulakları mes sünnettir. Bunda var. Boyunlar, boyunu mes'i sünnet diyenimiz de olmuştur. Müstehap bir alt derecesi de ve adabındandır diyenler de olmuştur. Neden kaynaklıyor bunlar? Boyunla gelen rivayet güçlü bir rivayet değildir. Tamam. Bu yüzden güçlü olmadığı için özellikle hanbeli olan. Devam ediyorum. Hanbelilikle bağı çok olan selefi kaynaklı kardeşlerimiz. Çünkü hanbeli kitaplarında boyunu mes etmek leyse bir şey diyor. Bir şey değildir yani İslam'da veya sünnette bir yeri yoktur diyor. O İslam'da yeri yoktur. Yani bununla ilgili güçlü delil bulamıyoruz demektir onun manası. Çünkü hanbeliler de olup da bizde de aynı ifadeler var. Bazen bu leyse bir şey böyle yapılmasına gerek yoktur ifadesi var. Onlar yani böyle bir şey sünnette biz bulamıyoruz demektir onun manası ama o çevriliyor mu onu yapmak bidattır. Madem ki sünnette yoktur o zaman bidatlara dönülüyor. Hayır bununla ilgili rivayet güçlü değildir ama yapı itibarıyla yapıya uygundur. Taharette de bir olumsuzluğu yoktur. Tam tersine uyarılma açısından mesle ve temizlik açısından olumlu yönü vardır. Ola ki bu rivayet bakınız bir hadise zayıf demek hadis değildir demek değildir bize gelen senedi yeterli güçte değildir demektir. Hadis İslam'la çelişiyorsa bir uydurma olduğu başkası tarafından sokuş sokuşturulduğu anlaşılıyorsa ha o zaman tavır alınır. Hayır öyle değilse ve İslam'ın yapısına da uygun ise daha önce şey içinde söyledim. Mecelle celle içinde aynı şeyi söyledim. Evet yani bunu yapmayan insana niye yapıyorsun denmez. Yap, yapana da neden yapıyorsun denmediği gibi aksi de zıt çatışmaya sebep olmamalıdır. Boyuna mese, o yüzden sünnet derecesine görülmese bile adabından görülüyor. Temizlikte de bir basamak ileridir. Var mı hocam? Sanki şey olarak Buhari Buhari'den ben rivayet ve nakil bilmiyorum. Bu konuyla ilgili olarak bidat olduğuna dair. ilim ehli de, yani leyse bir şey, yani demek ne demek sünnette, istihabda bu basamakta yeri yoktur demektir. Ahmet İbn Hanbel Merhum bu kanaattedir. Hanefi'yle bunun ekseriyetle ilim tahliline düştüğünde mendup olduğu kanaatindedirler. Yani Hanefi fıkhındaki gücü mendubiyettir derecesi. Buyur. Şafide. İmam Şafii Hazretleri sugut etmiyor. Yani şey de söylemiyor. E, bu Hanefi'lerle karışanları uygulamada var. Ama e, sünnet diye yeri yok e, Şafii'lerde. Hambelilerde de olduğu gibi bunun, bunun İslam'da yeri yoktur veyahut da böyle bir bilgi bize ulaşmıyor kabilden bir cümlesi de yok onun. Onu, es geçiyorlar onu. Anlaşıldı? Yani yapan, da var, yapan, da yapan da var yapmayan da var ama mezhepte yapılır diye kayıt yok. Onu bilmekte fayda var. Veya ben bilmiyorum öyle öyle diyelim. Kayıt... kayıt var. Kesinlikle var. Var ve mendup görülüyor. Sünnettir diyen de var. Sünnettir diyen de var. Şimdi bakınız biraz da şundan kaynaklanıyor ba nedir hadis kitaplarını ve hadis tahkik ve te tedric edenler tedvin edenler daha çok hangi asırdadırlar 300'lü yıllardan sonra ikinci yüzyılların sonuna doğru başlamışlardır i̇ki yüz küsürlü yılların e, iki yüz küsürlü yıllara biz ne diyoruz hicri üçüncü asır diyoruz 300'lü yılların arkasına sarktıklarına dördüncü asır diyoruz. Dolayısıyla 4. asırda veya 3. asırda en erken muhaddisler vardır. Ebu Hanife Rahimullah 1. asırda 80 yılında dünyaya gelmiştir vardır. Bu ilim oturaklaşıncaya kadar gelen rivayetlerin o derlemesinden sıhhatini onlar tarafından mesela i̇mam Malik Rahimetullah Aleyk'in hadis bakışı açısı farklıdır, Buhari'ninki farklıdır. Yıllar hadis ilmi oturaklaştı. her hadise senet bulacağız. Senedi olmalıdır. Yoksa yaralar hadise anlayışı yıllar sonra gelen bir anlayıştır. O yıllara kadar insanlara baktığını, baktığınızda mesela bir tabi'in alemi, bir sahabi ya hiçbir zaman kolay kolay Allah Resulü'nün söylemediği bir sözü hadis olarak söylemiyor. Sahabilerden bir tane bile bilinmiyor. Yani şöyle diyeyim. Peygamber Efendimiz bir sözü söylemiş. Sahabi onu değiştirmiş veya söylememiş Belki hepsini ezberleyememiş olabilir ama Ezberlediğini anladığını söylüyor Ama peygamber efendimiz Söylemediği halde bir hadis uydurarak Bunu Allah Resulü söylemiştir Bu cümleyi asla kullanmıyor Hatta bazen Görüyorsunuz Allah Resulü'den sünneti Almış ifade ediyor ama ona hadis demiyor Mesela misal olarak Söylüyorum Hazreti Ömer radıyallahu an valilerine mektup yazıyor Hadiste böyle buyuruluyor demiyor ne diyor Çocuklarınıza yüzmeyi, atıcılığı öğretin. Ata binerken yerden sıçrayarak binsinler diyor. Bu bölüm hadiste yok mesela şey olarak. فَلْيَثِبُ عَلَى الْخَيْلِ بَثْبَى diyor. Yani sünnetten alınma ama o talim veriyor. Yani çocuklarınız biniciliği öğrensin öyle sıradan da bilmesinler diyor. Önce sola yani zengeye koyacak sonra olacak diyor. Yerden bir sıçrayacak onu atın üstünde göreceğim diyor. Şimdi ruhunu alıyor. Daha sonra kendi emirleştiriyor onu. Talimatlı haline getiriyor. Bu, bu nevi anlayışlar var. Ama sonraki devirlere hele de mezhep çatışmaları e, özellikle Şii-Sünni arasındaki kavgalar hariciye'nin ortaya çıkması ve diğerleri devreye girince o zaman zuhur etmeye başlıyor. Bir de bilgi göstermeye çalışan insanlar ortaya çıkınca kendisini gösterir hale geliyor. O devrede Hatta talebeleriyle Ebu Hanife'nin devresi arasında bile fark var. O devrede kimse kolay kolay böyle bir davranışta bulunmazdı ama sonra başladı. Talebeleri bu konuda daha titiz diyorlar. O yüzden dolayı daha titiz bilgisi geliyor. Bunlar hep yaş yaşanan hadiseler. Dolayısıyla dikkat etmekte fayda var. Ee, böyle. Rivayetler. Evet inşallah pek burada durduruyoruz özürlülere özürlülere hariyle mes üzerine mes üzerinde duracağız ben de artık işaret koyayım yoksa kaldığım yeri kaybediyorum evet özürlüleri tartık tartışıyoruz inşallah onları onları konuşacağız mes, mes üzerine mesten sonra evet gusüle geçeceğiz tamam Süre nedir hocam? neydi Ha istibrada süre. Şimdi şöyle diyeyim. İstibrada da süre diye bir şey yok. Süre diye bir şey yok. Şimdi adım, kırk adım atacaksın. işte öksüreceksin, şöyle diyeceksin, böyle diyeceksin. E, bu tip halk uygulamalardan gelen bir şey. E, haç esnasında hoca efendim bir aklına bu takmış, kırk adım falan yetmez diyor. 300 adım yürüyeceksin diyor. Bir de o kadar çok söyledi ki, kötü tebliğ üstü bu. O kadar çok söyledi ki bütün milletin 60-70 yaşına gelmiş, istibrayla dikkat eden insan namazı sildiği bir anda. Millet dalga geçmeye başladı. Dalga geçmeye nasıl yani bu da tatsız bir şey anlatılır mı bilmiyorum ama anlatılmalı. Niye anlatılmalı? Yolda hacının bir tanesi uygun adım yürüyor. Takılıyorlar ona ne yapıyorsun diyorlar. İşte 277, 278, 279 sayıyor. Şimdi e, hoca kendini bu makama düşürmez. Bu doğru değil. Tabi insanların da onu öyle yapması doğru değil. Ama kötü tebliğ üslubu olarak e, bu vaka insandan insana, yaştan yaşa değişir. Çok defa da insan bunu hisseder. Ona bekleyerek olur, çömelere hareket hali e, daha çok yani, e, dışarıya çıkmasına sebep olur. Doğru. Ama ne olacak? İçi rahat edecek. Yani bu artık gelmiştir kanatı olacak. ve da işte tedbir almışsa tedbir aldığı şey ıslanacak. Bu nevi e, dikkat ve tedizlik göstermesinden fayda var. Evet, is, evet, duyurunu yani, yap. Ben de kağıtlara bakayım da ondan önce bir duyur da ben yapıyorum. Tamam. Defterlere kıymayın. Bu izraftır. Evet, ya, ya şey yapın, e, gelmeden evvel şöyle bir küçük kağıdınız olsun, ayarlasın. Acadım defterlere. Tamam, buyur. Kurban bayramı dolayısıyla e, derslerimize iki hafta ara vereceğiz. Hatta üç hafta da diyebiliriz. 14 e, Kasım, on hocamızın dersi tekrar başlayacak. 4 Kasım'a kadar ders yok. Arapça dersleri hariç. Samet Medresesi diğer dersler devam edecek. 4 Kasım 11.30. Elinizdeki broşürlerden takip edebilirsiniz. Broşürleri olmayan da yukarıdan temin edebilir. Evet, iki iki ders yok. Öyle mi? Evet, evet. Tamam. Kullanılmış su necis ise evde temiz kullanılmış suya necis demedik. Temiz zaman temizleyici değildir dedik. Oradan başlayalım. Evde temizlik yaparken, bulaşık, çamaşır vs. yıkarken bak. Bulaşık Kirlidir ama necis değildir. Ona şey yapalım. Çamaşır işte necis midir değil midir ona bakmak. Yani kısaca gelen üzerine sıçrayan suda necaset var mı yok mu ile ilgilidir ama bulaşıktan sıçrayan su necis değildir zaten. O şey yapalım. Ya bu kadar uzun yazmayın ya ben bunu nasıl okuyacağım? Mesle derken İlla nasiye denen bölümden mi? Hayır. Yani iyi bir soru. Nasiye mesedeceğiz. Enseden yukarıya doğru mesh etmede. bu tabii hani, hani şeylerin hanımların sorusu. Şöyle. E, sünnete daha uygun olan nasiyedir ama baş sayılan sarkan saç değil. Yani e, başta saç büyüyen yerin üzeri mesedilebilir, arkadan da mesedilebilir. Evet. Kısaları okuyayım da bu acık dursun. Yeni başladığımız tefsir çalışmamızda rivayet tefsiri olarak işleyebileceğimiz, bir tefsir olarak hangisini tavsiye edersiniz? İbn-i Kesir'i. Tamam. Tabari'ninki de olur ama i̇bn Kesir daha muhtesardır. i̇bn Kesir e, bir Hasem derecesinde en az düşük hadisi alır. Eğer İsrailiyetten bir nakil yapmışsa, İsrailiyet demek hepsi yanlış demek değildir. E, bu İsrailiyettandır vehmini ifade eder yani. Bakın ben aktarıyorum ama niye diye aktarıyorum? Ben de manaya yardımcı için eski müfessirler belki gün gelir bana yardım eder ben aktarayım demişlerdir. Keşke yapmasalardı diyoruz bu günümüzde ama eğer böyle bir şey yapmışsa ve rivayet etmişse onun İsrailiyetten geldiğini söyler. Eğer o rivayeti bazen İsrailiyette yaşanmış bir hadisedir ama Efendimiz anlatmıştır o hadisleşmiştir yine ona da dikkat çeker. Yine hazin tefsiri var yani rivayette o iyi bir tefsirdir. Eskiden medreselerde çok okutulmuştur bilersiniz. Geçen haftaki dersimizde öğretmeni izin vermediği için namazını kazaya bırakman zorunda kaldığını söyleyen bir arkadaşımıza bir mahsur olmadığını şayet dersi önemli ise namazı kazaya bırakabileceğini söylemiştiniz. Ben bu sözünüzden ötürü rahatsızlığımı bildirmek istedim. Dünyadaki hangi şey namazdan daha önemli olabilir ki kazaya bırakmakta bir mahsur yoktur. Bu sözünüzü Hazreti Ömer duysaydı neden merak ettim. Ee, <gülüyor> hoş namaz kılmamıza yani bizi yaradana itikadı engelleyen kurum ve şahıslara itikad zaten başta yanlış şey değil mi? Çok fazla cevap ver e, şu ana namazı kazaya mı kalıyor bir ders nasıl diyeyim e, şöyle e, tabi boyutunu hatırlayamıyorum ama e, şu, şöyle diyelim isterseniz e, bir ders ne kadar sürerse bu ders iki saat sürer. iki saatten daha uzun süren ders bilmiyorum. Bu da namaza mani değildir. Yani arada kılamaz mıydı neydi boyutunu tam hatırlayamıyorum. Ama bazen imtihan oluyor şu oluyor bu oluyor. Yani e, insan e, değerlendirmesinde fayda var. E, dışımızdaki güç bazen yanlış olsa da doğru olsa da güçtür. Biz şimdi hacca gidemiyoruz. Üzerimize farz olduğu halde sen istersen yok say. Devlet gücü yanlış da olsa, doğru da olsa, yerli yerine zulüm de olsa bir güçtür. Onu basite alamazsınız, devlet dışına atamazsınız. Direnç göstermek, mücadele etmek bizim birinci vazifemizdir. Ama onu da yapacağız derken zulmün hedefi haline de gelebilirsiniz. Başka şey Hepsini bu kadar rahat, ben söylememişimdir muhakkak, bu kadar rahat da insanlar işte hataya batırılmamaları doğru olandır. Şu anda tam hatırlayamıyorum ama yani biz sonuna kadar mücadele ederiz. Hakkımızı korumak için çırpınırız. Hukuku da koruruz. Dolayısıyla kolay bu konularda söz söylemekte son söz söylemekte kolay bir hadise değildir. İmam-ı Azam'ın herkesin kendi dilinde ibadet-i daire bir iştihadı başta olmuştur, rücu etmiştir. Bu şöyledir. Kendi dilinde Müslüman olmuş, Arapçayı ve Kur'an-ı Kerim öğrenememiş ama manasını biliyor ve hiç ibadet etmemektense diliyle ibadet etmesi doğru mudur, edebilir mi, ederse makbul olur mu anlayışına yönelik bir fetvası vardır. Bundan rücu ettiği biliniyor. Rücu ettiği şöyle bu tembelliğe de sebep oluyor. Yani bir an evvel rücu ettiği biliniyor. Dolayısıyla aktarılırken artık yokmuş gibi aktarılır. Doğru olan da budur. Bu konuda bizi öne sürenlere aktarmak üzere kaynak paylaşabilir misiniz? E, detay bilgi veren kitaplarda Ebu Rahimahullah bu, böyle bir görüş serdetmiştir. Raca'an hu diye bilgi var. Evet. Mesela mevsud da var. Ya, diğer şey, şeylerde var. E, geniş çaplı kitaplara bakacaksınız. E, geniş kaynaklarda var. Tirmizi'de Hazreti Ali'nin Resulullah'ın abdest alışını size göstererek istedim deyip abdest aldığı nakledilmiş. Şeyler Tirmzi Mu'teber görmüyor mu? Şeyler işine gelen hiçbir şeyi Mu'teber görmüyor. Evet, Hazreti Ali radıyallahu an’tan e, misal olarak söylüyorum. Ebu Bekir'i sevdiği de, Ömer'i sevdiği de onlara yardım ettiği de e, daha bir dünya dün, bilgi geliyor ama ne yazık ki öyle diyelim. Abdestin farzlarından birini unutarak cemaat ile namaza durduğumuzda, namaz sırasında aklımıza geldiğinde namazı bozmalı mıyız? Namaza devam mı etmeliyiz? Rükün farzını terk etmişseniz abdestiniz yoktur, namazınız olmaz. Bulunduğunuz nokta namazı terk etmeye müsait ise uygun bir şekilde dışarıya çıkılmalı, yeniden abdest almalı, gelip tamamlanmalıdır. Bulunduğu nokta en önde olursun, olmadık bir yerde olsun, çıkmaya müsait değil, bir sürü insanı çiğneyeceksin, edeceksin... O zaman namaz kılar gibi onlarla beraber hareket etmek daha sonra doğru olan bu namazı iade etmektir. Evet. Köylerde bir kabın içine fare düştüğünde kırklama diye bir terim kullanırsak bu nasıl olurdu? Yani kabın kendisini kırklıyorsanız, yıkıyorsanız kırk kere yıkamaya lüzum yok. Üç kere yıkama yeterli kabı. Yok içine düştüğü şey, sıvı bir şey ise temizlenmez. Katı bir şey ise yağ gibi ve benzeri o bölüm kaldırılır atılır geriye kalanı temiz sayılır. Kırklama diye bir şey bilmiyoruz. Eskiden küpler vardı, bakraçlar vardı. Bunlar nasıl temizlenirdi? Yıkanarak, yıkanarak. Küplerde bakraçlarda yıkanarak temizlenirdi. Parfüm sıkılan elbiseyle namaz kılınır mı? Elbiseden parfüm uçar. Günümüzdeki hazır gıdaları tüketmek haram mıdır? Yo, haram. İçindekine bağlı. İçindekine bağlı. İçinde gerçekten domuz kemikleri var mı? Vallahu alem. Helal gıda sertifikası veren Gimdes gibi yerlerime güvenmeli. Şimdi helal gıda Gimdes şöyle diyeyim. E, verirken dikkat ediyor. Yani şu ana kadar oldukça titizler, güvenilir. Ama vermediği her şey haram mıdır bunu diyemiyoruz. Yani verdi, verdiğini de takip ediyor. Yani sadece şey bırakmıyor. Şimdi bana gösterdiler bu helaldir. İşte bundan sonra hep helaldir demiyor. Yani ara sıra kontrolünü o devam ettiriyor. Allah şimdi e, ben atlıyorum bazı yerlerine, soru olmayan yerlerine Allah razı olsun. Ee, evet dualar istiyorsanız çok çok sağ olsun. Moral takviye ediyor demiyorum, moralimizi bozmaya çalıştim. <gülüyor> Efendimizin hiç çıplak ayakla abdest almadığını. Bununla ilgili rivayet olmadığını söylediniz. Ben böyle bir şey söylemedim. Masumum, vallahi masumum. Yani Çıplak ayakla da salmadığını, Almaz mı efendimiz? Hep çıplak ayakla. Çıplak. Evet. Evet, çıplak, mes evet, çıplak ha. Çıplak ayağa mesetmediğini söyledim. Çıplak ayağı yıkardı peygamber efendim. Mes giydiği nadirdir. %99 ayak çıplak söyledi. Bu durumda çorap ayakkabı mesek yerine geçiyor. Gelince çorapla ilgili şey gelecek mesep bölümü inşallah söyleyeceğim. Tamam? Abdest yapmış mıdır? Peygamber efendimizin tabii yaptığı var, rivayetler var. Hepsi bu şekilde muntazam değil ama yaptığı var. Mesederken suyun saçın altına e, ulaşması şart mıdır? Değildir. Üstünün ıslanması yeterlidir. Başımızı mesederken suyu deriye farz mıdır? Aynı şeyi soruyor. Hayır. Ya saç bozulmasın diye başın arkasına mesetmek yeterli midir? Değildir. <gülüyor> Bakın dışarıda olup arkasına mesetmek zorunda ayrı, saçın bozulmasının ayrı bir konu. Saçın bozulmasın diye doğru değildir. Yani caiz midir? Caizdir ama bu çok yerinde bir şey değildir. Bozulsun saçınız. Tarak yanınıza. Bir daha tarayın. Camilerdeki halı üzerine çocuklar bazen idrar yapıyorlar. İdrarlı bölge nasıl temizlenir? Demin dediğim gibi halı da yani yıkanmalı. Orası temizlik kanatı oluşuncaya kadar silinmelidir. Bazı kişiler idrarlı bölgenin üzerine üç su dökülürse Hayır yani üç kova su dökülürse değil. Peygamber üç kova ile temizlettirmişler ama Bedevi toprağa yapmıştır. Yani toprağa e, böyle bir idrar yaptığında kova su dökerek onun toprak zemininin içerisine suyun emmesine toprağın emmesini istemiştir. Sadece o da değil o su kurur ve güneşle de devreye girer. O ayrıdır. E, hala ayrıdır. Kardeşlerimizin o benzetmeyi yapması yani mescitte peygamber kovayla su döktürdü de temizletti. Benzetmesinin kıyası doğru değildir. Haldaki necaset su emdirilerek ve orası temizlendi. Kanatı uyuncaya kadar emdirilen suyun sıyrılıp oradan silinip çıkarılarak yapılmasıyla olur. Çoğu gitti azı kaldı. Farklı imamların imam şafi mal doğruluk payı olduğunu düşündüğümüz divayetleri farklı zamanlarda uygulamak namazcının için doğru olur mu? Olmaz. Olmaz. Abdeste çene çizgisinin alt kısmını sıyır, e, sıyırarak temizlemek Haram mıdır? Çene çizgisinin alt kısmını sıyırarak. Yani burayı mı kastediliyor? Çene altını mı kastediyor acaba? Bir bilemedim. Ama yani e, şöyle diyeyim. Yani yık, yıkamak e, yüzden sayıldığı için doğru olan yüzün yıkanmasıdır. Yani yüzden e, zemine su damlamasıdır. Suyun yani yüzden aşağıya su akmasıdır. da yıkama ona denir. Hiç yıkanan ağzadan yere su damlamıyorsa bunun adı Mesih'tir. Doğru değildir. Seferde kurban kesmenin hükmü nedir? Anne babanızın memelketinden kurban kesmek vacip midir? Bu, bu haftanın içerisinde veya iki haftanın on günün içerisinde sorulan herhalde ellinci soru olsa gerek. Aynı şey Şöyle bir anlayış var. Yani ben yadırgamıyorum. Kardeşlerimizin iyi niyetine de inanıyorum. Şu. Kurbanın vacip olmasının şartlarının bir tanesi de nedir? Kişinin mukim olmasıdır. Tamam. Dolayısıyla sefere çıkan insanın üzerine kurban vacip değildir. Bu bilgiden hareketle bir insan sefere çıksa üzerinden vacip düşer. Kurban kesti. Tamam. Gerisin geri kurban bayramı günleri geçmeden yeniden bulunduğu, mukim olduğu şehre döndü. O insan seferdeyken vacip değildi. Geri döndü, mukim oldu ve üzerine vaciptir. Yeniden kesmesi gerekir deniyor. Bu yanlış işte. Fıkıh biz bir meselenin bütününü anlamaya diyoruz. Fıkıh diye nereden gelip nereye gittiğiyle anlamaya dedik ya ona ona diyoruz. Şöyle. Bir insan kurban üzerimden düşsün. Vacipken sünnete dönüşsün veya işte nafileye dönüşsün. Vacibi düşüreyim diye eğer sefere çıkıyorsa bu insan vebal kazanır. Yaptığı mekruh olur, tahrimen mekruh olur işleyerek mekruh olur. Yaptığı bundan dolayı vebal kazanır. Ama çok zaruri bir işi var. Mesela hacc'a gitti veya hatta anne babası rahatsız oldu. Hakikaten gitti. Üzerinden kurban düşer mi? Düşer. Tamam. Ama bu değil sorulan artık. Sorulan nedir? Ben annemin babanın yanına gideyim. Ben işte yakında İstanbul'da Cürcü'ne var gideyim. Misal olarak Ada Pazarı'nda kestireyim. İşte Şiler'in Ağıda kestireyim veya hatta gider gideyim. Oralar yakın olduğu için de Düzce'de kestireyim. Ee, kurbanımı keseyim. Orada akrabalarım var. Akrabalarını görürüm. Hem onlarla helalleştireyim. Hem çocuk gideriz. Rahat da ortalığında kurbanı keser geri geliriz. Bu kurban caizdir, geçerlidir. Kurban bayramları içerisinde kendi bulunduğu, mukim olduğu şehre dönse de yeniden kurban kesmesi gerekmez. Üzerindeki kurban vücubu düşmüştür. Ne gibi? Buna çok açık misal veriyorum. Sefere çıkan insanın üzerinden cuma namazı da farziyeti de düşer. Tamam mı? Oruç da düşer. Ama orucu tutmuşsa seferdeki bir insan o farzı yerine getirmiştir. Cuma namazını uğramış da bir yerde kılmışsa üzerindeki farzı düşürmüştür. Öğle namazı kılması gerekmez. Anlaşıldı? Bu da onun gibidir. Bu insanın hedefi bu vacibi üzerinden düşürmek değildir. Daha iyi şartlarda bu vacibi yerine getirmektir. Gider bir yerde kurbanını keserse üzerindeki vücubu düşürmüş olur. Nokta.